Ellerimde Irezumi yakuza gibi istiyorum ben de her yerimde yaşlanınca bile bunu arı tüketen geldim kafa yapım sancı Kafa topu bense Zidane Dizinden bura giderim abdalın izinden Ne çıkar para kıçımda çıkan Bi çıban hiç iman de olur ezhel içi Birim Siddar takot aman Nirvan namaz harmak Seksene kuru gingamda da ortada Raps dilim Shaolin Dilim uzun Yao gibi gibi pücür Kibrinizden sağ olun Maucu dilim kardeş ziyade kardeş biz konuştuk ondan sen sus biz izla konsersus dolmuşta boş yer bulmak gibiymiş lan her gün o yüzden herkes ver dışı gençleri çeker kuş Yeah. the the is one Baby Bismillah diye başlar intro bingo Sarmacı garam intro indol Tiltol bana yapabileceğim stil çok Piston gibi rapim havalınır diskon Pitbull gibi çene basabilir Winton Şarkılarım olur telefonunuza ringtone Arabada yapıcaka telefona pingo Teknolojik aşkınlarız ama Bingo internete evine tıklasam milyon Kere yeni iş yok yorumlar hep sik bok selam olabilir nedir Hip hop Gerisini bana yola pata küte gükbok Mikro bunu sakın ula sanma bir dildo Kesilirsin buz gibi evin olur iglo Tıka basa ya müziği ruhun olur şişko Her, her kapı çalabilir ding dong ring dong Gömünlisi kim o? Almadın hele baba pingo Otörüne tırmana King Kong Bile gelip çat kapı isteyebilir Boş takır kuru bakır mateliyeti Şin Yine de kelip bir yol Alabilir bu bebe beleş gene bir yol. Kara kız takım gençler birliği bro Ne Beşiktaş ne Fener ne de Jimbo Rap yuver tu ses her lise Pirlo taş gibi sanarsın Zircon Elektrikesi sere de müzik bol Sizin için lazım ken ek Windows Ayıramam artık kim düşman kim dost Kimine göre iç ana dolu olmuş Hiç yok deme daha yapacağım hiç yok Tek duamsa kalmadı kafam hiç boş